Evet, evet muhteram hocam, kul hakkıyla alakalı kul soruyla hakkı, devam edelim. Kul hakkı hakikaten çok büyük bir hak. Ee, i̇nsan mutlaka bir kul hakkını ihlal etmişse, yaşıyorken, hayatı hay hali hayattayken, sağlığı yerindeyken, imkanları varken e, mümkün olduğu kadar gidip hak sahiplerinden helallik istemesi gerekir. Eğer helallik istememiş, imkan bulamamış, vefat etmişse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müflis diye bir hadisi şerifi var bildiğimiz. Hz. Peygamber sormuş ashabına müflis kimdir? Yani iflas eden kimse kimdir? Sahabe-i kiram demiş ki ya Resulallah bize göre müflis malı olmayan veya malı varken malını kaybetmiş kimsedir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle hı. cevap vermiş onlara. Gerçek müflis kıyamet gününde namazı ile gelir, orucu ile gelir, zekatı ile gelir, hayırlı işler yapmıştır. Ama şuna sövmüştür, bunu dövmüştür, bunun hakkını almıştır. E, yaptığı sevaplardan, ibadetlerden alınır şu hak sahibine, bu hak sahibine verilir. Ve daha sonra hiç ibadeti sevabı kalmamışsa, hak sahibi insanların günah alınır, ona yükletilir ve böylece cehenneme gider. Yani insan imkan olduğu kadar müflis olarak gitmemeye gayret etmeli. Ama şöyle düşünün, bir insan hakikaten zamanın birinde bir kul hakkını ihlal etmiş veya kul haklarını ihlal etmiş. Daha sonra idrak etmiş kul hakkının büyüklüğünü, önemini, tövbe etmiş, pişman olmuş ama... Onlardan bir kısmından da helallik isteme imkanı olmamış ve böylece vefat etmiş. Yani Cenabı Hak Celle Celalü İnşallah o insan samimi ise, gerçekten samimi ise hak sahiplerini bir şekilde Rabbim cennetiyle, orada vereceği mükafatlarla, lütuflarla onu razı eder, hak sahiplerini razı eder ve inşallah o insanı da cennete koyar. Şunu da bilelim zaten bir mümin kelime-i getirmiş, o iman ile vefat etmişse bir takım günahları varsa bile ebedi cehennemde kalmayacak. Bu bizim ehl sünnet ve cemaatin evet. inancıdır. Bunu bilelim. Ama bunun yanında günahları varsa Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kalmıştır. Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli ederse onu affeder. Günahlarını da bağışlar. Doğrudan cennete gönderir. Ama eğer adaletiyle tecelli ederse e, cezası kadar onun cezasını çektirir. Ve cennete gönderir. İnşallah temennimiz o. Biz ihlaslı olalım. Elimizden geldiği kadar Hak sahiplerine hakkını vermeye çalışalım. Bir takım haklar kalmışsa bile inşallah Rabbimiz onları razı ederek inşallah bizleri cennete koyar.